Günaydın. Haftanın ilk ve yılın son programıyla karşınızdayım. Yılın sonunda geriye dönüp bakmak bir adettendir. İşte size Ekim ayında açılan Change.org Türkiye'den uzun olmayan bir 2012 yılının zaman yolculuğu. Maslak 1453 projesine karşı Yeşilist tarafından başlatılan imza kampanyası 24 saat içinde 24 bin imzaya ulaşmış. Daha sonra 46 bin imzaya ulaşıldığında doğan tepkilerle Ağoğlu İnşaat'ın Fatih Ormanları'nı yasal olarak kullanım hakkı olmadığı ortaya çıkmış. Orman Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Fatih Ormanları önceden olduğu gibi tekrar kamuya açık bir orman haline gelmişti. Bunun ardından inşaat sektöründeki hukuksuzluklara verilen tepkiler arttı. Kapadokya'dan Bodrum'a, Bursa'dan İzmir'e pek çok yerde çevreyi tahrip eden inşaatlarla ilgili kampanyalar başlatıldı. Hatta bu kampanyalardan Kapadokya kampanyası Fransa ve Japonya'daki Change.org sitelerinde de açıldı. Kampanya uluslararası destek alan kampanyalara bir ilk örnek oldu. Umarız gelecekte de benzer projeler uluslararası platformlara taşınabilecek nitelikte olur. İnşaatların hızla arttığı İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde yapılması planlanan camiden, Göztepe Özgürlük Parkı'ndaki camiye, Taksim Projesi inşaatından dolayı yaşanan engelli ulaşımı aksaklıklarından, Moda Parkı'nın betonlaştırılmasına ve Haydarpaşa Port Projesi'ne kadar pek çok konu İstanbulluların değiştirmek istediği şeyler arasında yerini aldı ve imza kampanyasıyla destek toplanmaya başlandı. Bisiklet kullanıcıları bisiklet yolu ve bisikletin ilişkin uygun düzenlemelerle ilgili açtığı kampanyalar ise çığ gibi büyüdü 2012'de. İstanbul ile başlayan Furya, daha sonra Adana, Tekirdağ, İzmir, Fethiye ve daha pek çok ...il ve ilçede devam etti. Yunusların doğal ortamlarından ayrılıp gösteri parklarında hapsedilmesine tepki gösteren kampanyalarda başlatıldı. Yunuslara Özgürlük Platformu tarafından grup satın alma sitesi Groupon Şehir Fırsatı'na yönelik başlatılan kampanya... ...sonuç verdi ve Groupon Şehir Fırsatı yayındaki indirimli Yunus Parkı bilet satışını durdurdu. Ve bir daha böyle bir kampanya satışa sunmayacak. Diğer yandan ünlü yazar ve aktivist Buket Uzuner... Kaş Yunus Parkı'nın ruhsatsız olduğu halde çalışmasına tepki göstererek parkın kapatılması için imza kampanyası başlattı. Bakalım yeni yılda Kaş'taki Yunuslar önce rehabilitasyona ardından özgürlüklerine kavuşabilecek mi? Doğaya ve hayvanlara duyarlı vatandaşlar imza kampanyaları için sıraya girdi. 2012'de Mogan Gölü'ne deniz uçaklarının inmesini, orada yaşayan kuşlara ve orayı göç yolunda dinlenmek için kullanılan kuşlara zarar yakından bilen Ankara Kuş Gözlem Topluluğu bu işi yapmak isteyen Seabird Hava Yolları'na yönelik bir kampanya başlatarak kuşların hayatlarını kurtarmak için destek toplamaya başladı. Yine Ankara'da Okan Akkın Ankara sirkindeki hayvanlı gösterimlerin durdurulması için bir imza kampanyası başlattı ve imzaları belediyeye teslim etti. Tabii ki burada sirkte hayvanlar çok işkence görüyorlar. Umarız yeni yılda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melik Gökçek bu sese kulak verir ve işkence ile eğitilip acı çeken sirk hayvanlar için mutlu bir yeni yıl gelir. Türksel Yolda Takip isimli hizmetin kullanıcılarının hayatını tehlikeye atabileceğini ve kadına şiddetin giderek yükseldiği ülkemizde kocaları tarafından habersizce nerede oldukları takip edilebilen kadınların ayrı içi şiddete kurban gidebileceğini söyleyerek başlatılan kampanya kısa sürede başarıya ulaştı ve Türksel hizmeti derhal yayından kaldırdığını, aslında Alzheimerli hastaların ve yolculuk yapan çocukların takibi için hazırlanan projesinin böyle bir zarara kapı açılabileceğini fark ettikleri anda hizmeti geri çektiklerini, yeni düzenlemeler yapılacakını ve kadın dernekleriyle iletişim halinde olacaklarını duyurdu. Yeni yıla girerken kullanım koşullarını değiştiren Instagram Change.org'da uluslararası olarak yürütülen kampanya sonucunda 24 saat içinde bir düzeltme notunu yayınlayarak koşulların yeniden düzenleneceğini, kullanıcıların telif haklarının istismar edilmeyeceğini açıkladı. Kullanıcıların ısrarla kendi fotoğraflarının kendilerine ait olduğunu göstermesi üzerine ise ikinci bir açıklama yaparak mevcut kullanım koşullarının değiştirilmeden kullanılmaya devam edeceğini açıkladı. Kültür, sanat ve değerlerimiz için başlatılan kampanyalarda 2012'de oldukça fazlaydı. Bunlardan en çok duyulan ve destekçiye ulaşanlardan biri, Kadıköy Anadolu Lisesi Bahçesi'nde çalışan Duru Tiyatro'nun okuldan tahliyesinin iptali için başlatılan kampanyaydı. Sosyal medyada oldukça fazla yer alan Emre Kınay'ın da etkisiyle basının devamlı dikkatinde bulunan kampanya, kültür ve sanat çevrelerini birleştirdi ve tiyatrolar için sembol bir mücadele haline geldi. Diğer yandan Bolu sineması için başlatılan kampanya aslında Bolu'ndaki Pek çok köklü işletmelerin kaderini de anlatır gibiydi. İçinde bulunduğu borçlar ve kentsel dönüşüm baskısıyla kapanma tehlikesiyle karşı karşıya gelen Beyoğlu sineması şimdilik hala yaşıyor, yaşamına devam ediyor. Fakat İnci Pastanesi o kadar şanslı olamadı. Kampanyanın açılmasının ardından geçen 24 saat içinde bomboş kalan İnci Pastanesi'nden geriye profiterollü anılar kaldı. Şimdi başka bir mekanda açılması söz konusu. İnsan haklarına yönelik örnek olabilecek bir kampanya ise eşcinsel hakem olarak bilinen Halil İbrahim Dinçdağ tarafından başlatıldı. Eşcinsel olduğu öğrenildikten sonra sahalara veda eden, sosyal hayatında dışlanan ve nefret söylemleriyle işaret edilen hakemin mesleği iadesi için açtığı kampanya sonuçlanmak için 2013'ü bekleyenlerden sadece birisi. İnsan haklarına konu edilen bir kampanyada tüm dünyada adına destek grupları oluşturulan ve özgürlük sembolünü haline dönüşen, Mısır Çarşısı'ndaki patlamanın e, ardından e, ile ilgili olarak suçlanan Pınar Serik için başlatıldı. Öncelikle Change.org Almanya sitesinde başlatılan kampanya hızla yayıldı ve ardından Türkiye'de de başlatıldı. En son 13 Aralık'ta görülen Mısır Çarşısı davasında 24 Ocağı ertelenen mahkeme tarihi kampanyacılar için bir milada dönüştü. O zamana kadar Pınar Serik'in özgür bırakılıp evine Türkiye'ye dönebilmesi için Çalışmalarına devam ediyor kampanyacılar. Bu yılda öğretmenler ve atanma sorunu gündemden düşmedi. Sürekli gündemi meşgul ediyor. Bunun Change.org'daki yansıması ise Almanca ve Fransızca branş öğretmenleri tarafından başlatılan ve yoğun destek alan kampanyalar oldu. Yıl boyunca atama için bekleyen açıktaki binlerce öğretmene karşılık 3-5 öğretmen atanarak geçirilen atama dönemlerine isyan eden öğretmenler yabancı dil eğitiminin önemine ve gerekliliğine dikkat çekti. Maalesef öğretmenler için 2012 iyi bitmedi. Şimdi bütün gözler 2013'te yapılacak atamalara ve o zamana kadar toplanacak destekte. Hayvan hakları, insan hakları, çevre ve belki başlık altında sınırlanamayacak kadar çok kampanya başlatıldı. Bir anlamda Türkiye'de değişmesi istenen konulara ayna açılan kampanyalar bunlar. Umuyoruz bu süreç içinde yetki sahipleri de artık toplumun istek ve taleplerini dinlemek zorunda olduklarını ve kendilerinin bir güç sahibi değil, topluma yardımcı olmaları gereken birer hizmetkar olduklarını artık idrak ederler. Zeni vezgi kayı ile beraber sizlere mutlu yıllar diliyoruz.